أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع جنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم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 Rabb işrəpli cıdrı ve yetsirli amrı, uhlul uğdəten lılsanı yfkuh koli, ve ufovud amrı ilah Allah, inn Allah bacırun bilıgbad. Allahım ﷻ ve sallım ve barik ﷺ ﷺ sijdına Muhammed ve ve عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما من العلم الا قليلا صدق الله العظيم ve bellena resuluhu'n Nebiül Haşimi'l Kerim. Ya ilahül alemin. Kalplerimizi envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tenfikatı sübhaniyane bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yabeyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar bir evvelki derste yine Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad edip madde ötesi maverai tabiattan melaike ve ruhaniyata dair bir bahse başlamış olduk ve bu mevzuya başlarken dikkatinizi bir noktaya istirham ettim dindarı, dinsizi maddecisi veya maddenin dışında başka şeylere bağlanmış görünen farkına vararak veya varmayarak 20. asırda insanların büyük bir kısmı tamamen maddeci olmuştur Öyle ki laboratuvarda tecrübe altına girmeyen, tecrübeye tabi tutulmayan şeyleri kabul etmemektedir. Eskiden kalma bir kanatı varsa atalarından intikal eden, onunla hayatiyetini sürdüren, ömrünü devam ettiren bir şirzime-i kaliyle istisna edilecek olursa, bu türlü maddi maddiyeci kimselerle camiler dahi dolup taşmaktadır. Kimsenin dinini, diyanetini, imanını, itikadını, tanu teşniye lüzum yok, böyle bir şey yapmakta caiz değildir. Bununla beraber dindarların sinesine kadar maddiye elini uzatması endişe verici bir husustur. Binaenaleyh, mevzu olarak ele aldığımız bu hususu kendi sahasında ele alma, kendi mütehassıslarının ifadeleri içinde ele alma, kendi sahasında geçer kıstaslarla ele alma, ölçülerle ele alma, üzerinde derin derin durma, tamik etme, günümüzün derdine derman olur kanaatindeyim. Maverayı tabiattan bahsetme, yeni ifadesiyle fizik ötesi hadiselere gitme, her şey atomların terkip ve tahlilinden ibaret değildir. Belki her şeyin verasında büyük bir hakikat vardır ki... O hakaykul hakayke daha yakın... Ve o da Allah'a daha yakın Celle Celaluhu... Belki asıl eşyanın hakikatı diyeceğimiz husus odur... Tabiat ötesi hadiseler... Bir gün belki... İlmi araştırmalarımız, müşahedelerimiz bu mevzuda bize daha kuvvetli deliller getirecek. Kanaatımızı kuvvetlendirme imkanını Allah bize bahşedecek. Bununla beraber bugün sahip bulunduğumuz imkanlarla bu meselenin etrafında bir şeyler kazma ve bir fikir verme mecburiyetindeyiz. Melaike ve ruhaniyat müminin inanması gereken altı iman erkanından birisidir. Kısaca arz etmeye çalıştığım gibi, mümin, melaike-i kirama inanması sayesinde hayatını müstakim olarak yaşar. Zira kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Sağında solunda idh yetelekkal mütelekkiyani anil yemini ve anil şimali qaid. Ma yalfizu min kavlin illa ladayhi raqibun <gülüyor> atid. Sa ve solunda mütemadiyen kalem oynatan kimseler var ki ağzından çıkan, gözünden, gamzeden, dudağından dökülen ne varsa kelimesi kelimesine tespit ederler. Ve bu muhassalanla seni bir gün Allah huzurunda hesaba çekerler. Mü'min her an bu şuur ve bu ruhla hareket ettiği nisbette hayatına istikamet kazandıracaktır ki, İslam'ın geliş gayelerinden büyük bir yönünü bu teşkil eder. Hayata istikamet kazandırma. keza o melaike-i kiram, fizikle madde ile izah edemediğimiz eşyaya müdahaleleri ve bizim işlerimize mualece ve mübaşeretleri vardır. Bizi korumadan, çocuklarımızı korumadan, yaşlıları himayeye kadar Allah'ın bir kısım azim ve cesim icraatına nezaret ederler. Yeryüzünde melekut aleminin temsilcisi, maverai tabiatı parmaklarının arasından, koltuklarının altından bize gösterip bu dünyanın birazında başka bir alemin mevcudiyetine dikkatimizi çekerler. Bunların esnafına ben dikkatinizi çekmiştim. Bağınıza, bahçenize nezaret eden melaike-i kiram, onların tesbihat ve takdisatını temsilen Allah'a arz eden melaike-i kiram, sizin iç ve dış görünüşlerinizi, tezahürlerinizi belli ölçüler içinde temsilen Allah'a takdim eden melaike-i kiram, önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan, altınızdan, üstünüzden gelecek, gelmesi mukadder olan şerlere karşı sizi Allah'ın emri ve izniyle koruyan melaike-i peygamberlere vahyi getiren, velilere ilham getiren melaike-i hayvanatta sevk ile ilahi halinde kendisini gösteren, ilhamatı taşıyan melaike-i ekseriyet itibariyle bu son arz ettiğim hususlar doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan olur ise de Melaike-i Kiram'ın nezareti inkar edilmez ifade eden ayetler var. Yin yin vazifelerle muvazzaf Allah'a karşı arz-ı ubudiyette bulunan mükerrem bir kısım Allah'ın kulları Melaike-i Kiram. İmanın altı rüknünden bir tanesi olarak sıraya girmiştir. Bu mevzuda inkar, küçük bir tezif, meseleyi hafife alma, insanı dinden, imandan çıkarır ve baş aşağı gayaya götürür. Biz Allah'a inandığımız gibi melaike-i kiram ve ruhanilere inanıyoruz. Melaike-i kiram ve ruhanilere inandığımız gibi Allah'ın Allah'ın resullerine inanıyoruz bu resullerle melaike-i kiram arasında sıkı bir münasebetin bulunduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki onlar kitapların altın olukları, nebilerin vahyi kaynağı olan, mahbiti olan kalplerine o melekler vasıtasıyla vahyi gelmiştir. aleyh müminin hayatında melaike her şeydir. Ve onların hakikatlerine bu dünyada ancak Terakki eden, kalben ilerleyen kimseler muttali olacaklar. Onları çok defa müşahede edecekler, benzerlerini müşahede edecekler. Hakkı ile onları MBI insan müşahede etmiştir. Ve bütün mümin, müminat ahirette onları müşahede edecek, o zaman meseleyi anlayacaklar. Cenab-ı Hak hakikatleriyle orada tecelli edince onları müşahede edecek zümre içine bizleri ilhak eylesin inşallah. Melaikeyi kiramın varlığında, peygamberin yanında, velinin yanında düşünürler, mütefekkirler, ittifak halindedirler. Sadece meselenin tevil, tefsir ve izahında ihtilafa düşerler. Daha doğrusu peygamberlere zıt bir yol tutar giderler. Bugünün materyalistleri dahi esasen fiziğin ötesinde, tabiatın ötesinde buna müdahale eden bir kuvvetin ve maddeye biçim veren bir esasın bulunduğunu itiraf ederler de fakat bu maddenin bir çeşit tezahürüdür. Bir gün ilim bunu da izah edecektir demek suretiyle meçhule bağlarlar. Bu bir izah tarzı mıdır, değil midir? Bugünün düşünürü, bugünün araştırıcısı, tahkikçisi ve tetkikçisi ve yarının keşifi bu mevzuda söz söyleyecektir. İzah edemedikleri meseleyi yarın izah edeceğiz şeklinde bir müpeme bağlama, meseleye çözüm getirmez, bir müşkülü halletmez. Binaenaleyh materyalist dahi burada bir şey itiraf ediyor. Şu tabiatın verasında, sebeplerin ötesinde fizik kanunlarının kaynaşma, oynaşma sahasının dışında bunlara parmağını karıştıran, müdahale eden bunların merasında bir şeyler yapan esas külli bir ruh vardır. Ama biz bunu ileride izah edeceğiz. İşte sizin izah edeceğiniz o meseleye biz diyoruz ki O Allah'ın emri ve alemi emirden gelen ve insana nispeten çok daha geniş bir saha ve dairede Allah'a karşı kulluğunu arz ve takdim eden melaike ve ruhaniyattır. Ve bize daha yakın olan, erkeklik, dişilikli ittisaf eden, doğma ve doğurma gibi arızalarla malul bulunan cin ve şeytanlardır. Sırasıyla bunların hepsini önümüzdeki derslerde arz etmeye çalışacağım. Devr-i Adem'den bugüne kadar, Düşünen, düşünmeyen, okuyan, okumayan peygamber ve ümmet tabakatı beşerin çalkalanmaları içinde herkesin kabul edip hiç tahrife uğramadan günümüze kadar gelen bir meseleye hurafe nazarıyla bakmak mümkün değildir. Öyle bir mesele ki Hazreti Adem'le beşer duyuyor bu meseleyi. Hazreti Nuh'la duyuyor beşer bu meseleyi. Hazreti İbrahim'le beşer duyuyor bu meseleyi. İnkılabat-ı beşeriye birbirini takip ediyor. İçtimai çalkalanmalar dolabın dönmesi gibi dönüp duruyor, alttaki üstü üsteki alta gidiyor. Fakat buna rağmen rengi ve şekli değişmeyen, hüviyetini ta o zamandan bu zamana kadar muhafaza eden, tarih ötesi devirlerden bize fısıldayan, yazının işin içine girmesiyle kelimelerin ve harflerin deliklerinden, gediklerinden bize fısıldayan, bir hakikattır ki inkılabatı ve bunu değiştirememiştir. İşte böyle büyük bir hakikatin hurafe olarak kabul edilmesi bunu kabul edecek insanın aklının hurafelerle dolu olduğuna delalet eder. Hususiyle, ile insanlık aleminin ayı, güneşi ve yıldızı olan Enbiya-i İzam, hayatlarını iffetle, ismetle, sadakatle geçiren Enbiya-i İzam, yalan ve kiz semti nübüvvetlerine sokulmayan enbiyay-i izam, hepsi dünyanın ayrı ayrı yerlerinde yaşamış olmalarına, neş'et etmiş olmalarına rağmen, bu hakikata parmak basmaları katiyen gösteriyor ki, melaike-i vardır, ve o büyük zatlarla ruhanilerin çok sıkı bir alakası vardır. Hususiyle, çeşitli yönleriyle mucize olarak gördüğümüz, Devrimizde modern fenler diye sahneye konan, beşere arz edilen fünenin müsbetenin en son noktalarında dahi bayrağının dalgalandığını gördüğümüz muciz beyan ifadesiyle 14 asırdan beri beşerin ruhunda bir hemheme ve zemzeme meydana getiren Kur'an-ı Mucizül beyan 100 tane ayetiyle diyor ki melaike ikram vardır ruhaniler vardır diyor. Kurbu huzura müşerref olan Evliya-i İzam vardır. Bunlar sadakatla meşbu tepeden tırna sadakatın abidesi kimselerdir. Belli bir noktaya ulaştıktan, de belli bir limite vardıktan sonra hepsi bir ağızdan itiraf ve ifade etmektedirler ki melaike-i vardır, münasebet kuruyor ve görüşüyoruz, ruhanilerle çok sıkı bir münasebetimiz vardır. Şerftan ve karttan fünuna müsbete ile kafası malul ve meşbu veya Kur'an'ı ilimlerle kalbi inkişaf etmiş kimselerden inşallahü teala bu mevzuda misaller arz etmek suretiyle meseleyi tenmire çalışacağım. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Arthur Hill'in dediği gibi nasıl elektronların ve atomun kendisini göremediğim halde reaksiyonlarından mevcudiyetlerine inanıyorum. Bir mümin olarak en azından onun gibi melaike-i kiram ve ruhanilerin eşya ve hadiselere müdahale ve tesirlerinden meydana gelen reaksiyonlardan inanıyorum ki melaike-i kiram vardır ve ruhaniler vardır. Allah bu hakikati uzmayı ve يس'aluneka ani'r-ruh, ruhtan sana sorarlar. Kulir-ruh min emri rabbideki ruh benim Rabbimin emridir. Doğrudan doğruya zat-ı izafesi vardır. Doğrudan doğruya zattan gelmektedir. O kudret ve iradeden, kelamdan değil, doğrudan doğruya zat-ı gelmektedir. Ama Rabb ismine dayanmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine dayanmaktadır ve alemi emirdendir. Bu ayetin ifade ettiği hakikati, bu mevzu belki şimdiye kadar ifade edenlerin üstünde ifade edilmesi mümkün olmayacak şekilde ifade eden bir söz sultanı, ''Ruh zi şuur bir kanun-ı emridir'' sözüyle anlatmaktadır. Onda bir şuur vardır. Alemi emirden gelmiştir bir kanun-ı emridir. Kendine göre nurani bir kılıfı vardır. Ve bununla sizin bedeniniz gibi misali bir bedene sahip, sizin dübleniz mahiyetinde yaşamaktadır. Kur'an-ı Kerim, buraya kadar meseleyi getirdikten sonra Kur'an-ı Kerim vazifeleri içinde bunu bize anlatacaktır. Onu fezleke olarak arz edeceğim. وَالْمُرْسَلَةُ عُرْفًا başınızın üzerinde esen rüzgarlarda müekkel melekler, fırtına gibi sizin başınızın üzerinde helezonlar çizen melekler, ve'n-nâşirâtı neşren, yeryüzünde bütün neşriyatı yapan melekler, tohumlardan rahmete kadar, ondan sinelerinize kadar neşriyatı yapan melekler. Ayetler sırasıyla peşi peşine, vazifeleri içinde onları anlatırlar. fel müdebbirâtı emren, sizin ve kainatta cereyan eden bütün işlere ve hadiselere müdahale eden tedbir ve tedbirde Allah'ın emriyle mualecede bulunan melekler diyerek bu manevi kuvvetleri tabiat ötesi varlıkları Allah'a kulluktan başka bir şey düşünmeyen mükerrem ibadı anlatmaktadır. Muhterem Müslümanlar insan kendi kendini dinlese ve yaşadığı hayatın her zerresiyle her parçasıyla ciddi alakadar olsa belki benim anlatacağım şeyleri anlatmak o zaman zahit olur. Ama çok kimseler yaşadığı hayattan habersizdirler. Eşya ve hadiselerin içine girerler de ne nasıl oluyor, nasıl cereyan ediyor bununla alakadar olmazlar. Eşya ve hadiselerin içinde körler ve sağırlar gibi dolaşırlar. Nefsim dâhil, işte böyleleri için bir kısım meselelerin şerh ve izahı lüzumludur, zaruridir. Onun için biz, dikkatli bir müminin görebileceği bir meseleyi, görünmüyor, bilinmiyor bir mesele gibi, görünmeyen, bilinmeyen meseleler cümlesinden olarak size getirir, arz ederiz. İlim ve irfanı, ilim ve irfan dağarcığı geniş olanlar bu mevzuda meseleyi fazla sayabilirler. Abes konuştuğu mükmine varabilirler ama bütün beşer aynı seviyede, aynı anlayışta değildir. Onlar bağışlasınlar ve diğerleri de kemal hassasiyetle, hassasiyet ve dikkatle dinlesinler. Ruh ve melek öteden beri efkarı beşeri meşgul eden bir meseledir. Öteden beri üzerinde durulmuş, düşünülmüş ve bu mevzuda çeşit çeşit hükümler verilmiş bir meseledir. Beşerin büyük bir kısmı maddeye, burada maddeye bakarken, madde ve maddenin tezahürleri ilgilenirken, maddenin verasında bu hakikati görmeye çalışmıştır. Beşerin büyük bir kısmı bunu yapmıştır. Peygamberani izamdan, evliyayı kiramdan müşahhas misaller vermek mümkündür fakat birer tane misali onlardan sonraya bırakacağım. Topyekün, beşer bu meseleyle meşgul olmuştur diyoruz. Vefat eden her insanın... Vefat ettiği an başında bulunan çok şey anlayacaktır. Ve eğer vefat eden kimseleri konuşturmak mümkün olsaydı size çok şey nakledeceklerdi. O dakikada gördükleri şeylerin çoğunu nakledeceklerdi. Onun için vazi şeriat... Can hülkuma gelip de maverayı, tabiatı görenin, ondan sonra imanını kabul etmemektedir. Allah Celle Celaluhu, tabiatın verasını görecek hale geldikten sonra amen billah diyenin imanını kabul etmemektedir. Ve işte Firavun böyle bir meselenin kurbanı olmuştur. Yoksa Allah, o Allah'tır ki rahmeti gazabına sebkat etmiş, Rahmet gazabı geçmiş bir Allah'tır. 114 surede Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rahmaniyet ve rahimiyetini bize anlatan Hazreti Allah Celle Celaluhu mükellef kıldığı kulları la ilahe illallah desin de onu kabul etmesin rahmeti noktayı nazarından mümkün değildir. Bununla beraber Firavun'un imanı kabul değil. Neden kabul değil? Çünkü o maverayı, tabiatı gördü. Gideceği yeri müşahede etti. Ondan sonra vereceği hükme, izhar edeceği izana artık kimse kulak asmayacak ve Allah nazarında sem'i itibarı alınmayacaktır. Viktor Hugo imansızlar arasında sayılır. Ve milliyetçi edebiyatçılar şartta ve gardta Ede edebi adamları, edebiyatçıları sıralarken tasnife tabi tutarken ona yer vermemektedirler. Mesela bir dostaya viskiden hiç duymazsınız Hugo'dan bahis. Hiç duymazsınız. Çünkü birisi Rus milliyetçisi, Slav milliyetçisi öbürü ise sosyalistlerin istismarına müsait sefaletin şahiri, şairi ve destancısıdır. Ama bir doktorumuzun yazdığı bir kitapta son dakikalarını yaşarken şu itirafa şahit oluyoruz. Kilise çanlarını çalmak istiyorlar devrinde. Artık çanları çalmayın. Yani vasıtayla araya girmeyin. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Acaba hayatının son dakikasına kadar yaşayıp, eşya ve hadiselerden dersini alamayan bu büyük dimağ, Birkaç insanın beynini kafasında taşıyan bu muhteşem baş o dakikada ne gördü ki kilise aracılığını dahi elinin ters yüzüyle iterek artık ben Allah'a inanıyorum itirafında bulundu. Ruh ve Madde dergisi ayrı bir şey naklediyor. Şu başımızın ucunda kandillerde her an adını hatırladığımız, yanan her kandil ile bize adını söylettiği Edison, son dakikalarını yaşarken ruh ve madde dergisi yazıyor. Bir sayısında. Hayatını Allah'a teslim etme helecan ve heyecanları içinde. O dakikataki heyecan ve helecan çok şiddetlidir. İnsan şayet koma olmazsa çok şiddetlidir. hususiyle az, verai tabiata inanıyorsa insan, tabiat ötesi, fizik ötesi şeylere inanıyorsa, onun içinde meydana getireceği ısrar çok büyük olacaktır. İşte o hele canlı dakikalarında bir şeyler konuşacak anlayışı hissiyle, hekimi kulağına ağzına götürür. Muhteşem üstadım bir şey mi diyorsun der. Ve dudaklarından ciddi bir iştiyakla, ancak bir velinin Allah'a giderken uçma havası içinde duyulan ciddi bir iştiyatla şu sözler dökülüyor. Ötesi cidden çok harikulade. Nedir ötesi acaba? Ruhun kanat çırpıp uçtuğu ötesi nedir acaba? Bir evvelki fasılda hitama erdirmeye çalıştığımız haşr-ü neşirdir ötesi. Ve ruh cesetten ayrılmakla devam ettirmeye başladığı bir hayattır o hayat muhbir Sadık bu lahsayı bize anlatırken, ruh bedenden dedübleman olarak ayrıldığı zaman göz arkasına takılır ve onu takip eder. Onun içindir ki vefat eden kimselerin gözleri muayyen bir noktaya dikilir ve açık kalır.'' buyurur. Kısmi küllisi itibariyle. Kim bilir o son lahzadaki bakış nicelerinin içini daidar edecek içinde boğulmalar ve kalaklar meydana getirecektir. Ve nicelerinin içinde de Edison gibi inşirah hasıl edecektir. Cidden ötesi çok harikulade dedirtecektir. Cenab-ı vacib Vücut ve Tekaddes Hazretleri o yerimizi mükemmel eylesin. Ve o dakikada bize onu göstermek suretiyle Sekerat-ı Mevt'in ısrabını tahfif buyursun. Sekerat-ı çok şiddetlidir. Allah Resulü bizzat kendisi müştekidir bundan. Sekerat-ı mevkten bizzat kendisi müştekidir. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de görür. Hazreti Aişe buyurur ki Buhari ve Müslim de bize dua öğretmişti. Hastalandığı zaman kendisini okurduk o duaları şifa ifade eden Resul Ekrem'den mervi çok dualar vardır surat içinde. Ve son dakikalarını yaşarken de ben elini tuttum o duayı okumaya çalıştım. Yine duayı okuyor Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a nefes ediyordum. Birden elimi şiddetle çekti. Elini elimin içinden çekti şiddetle. Gözleri yukarılara dikilmişti. Dudaklarından hayatta dökülen en son kelime Allah'ım Allah yüce dostlar diyordu. Orayı görmüş, müşahede etmişti. Büyük kadın diyor ki, anladım ki artık bizi istemiyor. Anladım ki gözü öbür alemde. Cidden öbür alem çok harikulade. Ruh görüyordu onu. Siz şu mütefekkir, elektriği, Allah'ın bu kanununu sizin istifadenizi arz eden fikir adamından Fikir kalp ve ruhum Sultanı Hz Muhammed Aleyhisselatu vesselam'a kadar bir hat çizin götürün Bu arada sıraya girenleri de hesaba katın ve bir hüküm vermeye çalışın. Orada sizi yanıltmaz bir ile karşı karşıya geleceksiniz. En az yüzik kadar. En az tabiat kadar en az eşya ve hadiseler kadar ruh ve melaike-i bir hakikat olarak karşınıza çıkacaktır. De dübleman varlık dedik. İnsanın ikinci ikincisi diyoruz ona. İnsanın fi frenkçe. İnsan maddi bedeniyle cesediyle yaşıyor. Çok ondan habersiz olduğu nurani ile onda yaşayan ikinci bir varlık var. Şarkta ve garpta o kadar misaller olan bir meseledir ki, tenvir etmek için çok malzemeye sahip bulunuyoruz. Cenab-ı Hak söylenen her şeyden kalbimizde izan ihsan eylesin. Dünyanın meşhur medyumları vardır. Bunlardan bir tanesi de Estelle Robinson. Medyumlar gözlerini yumdukları zaman, maverai tabiattan haberler verirler size. Mesela, sizin çok iyi tanıdığınız, belki siz birbirinizi çok tanımazsınız ama ben bu sözü söylerken dikkat edin, hepinizin müşterek tanıdığı bir tanesine bir büyü meselesi bahis mevzu olurken, bayılan bir tanesi eliyle ense kökünü yakalayıp konuşuyor. Falan yerde şu var, filan yerde şu var. Bu meselenin müşahitlerinden bir tanesi olarak tereddüt etmeden itiraf ediyorum ki medyumun medyumiyet tanında söylediği şeyler söylediği yerlerde katiyen bulunuyor. Gayıptan haber değil, bu gayıp değil, bu şehadettir. Açıkta olan bir şey. Ama medyum bu bir ruhi degajmanla, ruhun bedenden infisaliyle, bedenin kaydından, tenin tenceresinden kurtulmasıyla pişmiş oluyor. Pişmiş bir ruh, bu mevzuda size sarsılmaz hükümler getiriyor. Sizin dünyanızın dışında bu utlarda yaşıyor. Veli'nin kerameti, Nebi'nin mucizesi bununla izah edilir. Ama biri davayı nübüvvet ispat, öbürü davayı velayeti ispat, bu ise ruhen terakki etmiş bir insanın bu mevzudaki terakkisini ispat için kullanılır. İşte bu meşhur medyumlardan Estel Robisson dedim. Kocasının vefatını şöyle anlatıyor yine ruh ve madde dergisi gibi ruh dünyası gibi mecmualar yazıyor bunları. Gazetelerin mevzuu mesele bunlar. Kocam son dakikalarını yaşıyordu diyor. Eve girdiğim zaman öğlen vakti fazla helecan içinde buldum. Ve çocuklar bu dakikada onu müşahede etmesinler diye komşunun evine gönderdim. Başında yapayalnız kalmıştım. Birkaç dakika sonra mutfaktan çok şiddetli kamçı şakırtıları duyulmaya başladı. Öyle ki mutfak oynuyordu sanki. Kim bilir belki kocasının büyük cürmü vardı bilemiyoruz. At kamçılanır gibi mi? Faytoncu fayton atlarını kamçılar gibi mi, yoksa bir insan kırbaca yatırılmış gibi mi kamçı sesleri duyuluyordu. Ve tam o, esnadaki, o esnada ki, o idi ki, kocamın kafasının arkasından bir kordonla bir şeyin kocamın kafasına bağlı olduğunu müşahede ettim. Şekil olarak aynen kocamın şekliydi. Bu aynen oydu. Ama titreyen, oynak bir varlıktı. Nurani bir hüviyeti vardı. O kordonla onun başına bağlı kaldığı müddetçe kocam heyecanları birbirini takip ediyordu ve birkaç dakika sonra bir kuş gibi kanat çırpıp uçunca o yukarılara doğru kocamın da söndüğünü vefat ettiğini müşahedettim ve mutfağa gittiğim zaman bütün duvar kağıtlarının yırtıldığını kap kaçağın birbirine karıştığını müşahedettim diyor ve ilim dünyasında bunlar. Beşerin naşir-i efkarı gazetelerde neşrediliyor. Üniversite mahfillerinde profesörler tarafından neşrediliyor. İnsanlık buna sesini çıkarmıyor. Medyum ruhi infisali görüyor. İşte biz buna dedübleman varlık diyoruz. Frenkler müşahede ediyor da bizde olmuyor mu? Bizde alası oluyor bu meselenin. Arzu ederseniz yine müşahidesine şahit olduğum bir zattan nakledeyim size vefatına tam yedi gün kalmıştı nereden biliyoruz yedi gün kaldığını çünkü yedi gün sonra bu sözü söyledikten yedi gün sonra vefat etti belki benden başkasına da bu ruh haletini ifade etmemişti yanına girdim oturdum bir az evvel dedi şu odanın şurasında yedi tane mezar açıldı yedi tane cenaze yatıyordu başında biri de bendim ama bunu uyumasına imkan vermeyen kanser hastalığı içinde kıvranan birisi söylüyor o yedi cenazeden bir tanesi de bendim sonra o halden kendime gelince cenaze olmadığımı gördüm çok üzüldüm sonra ben müsaade almak istedim müsaade edersen vazifem var gideyim bana dedi ki dur Ramazan'ın ilk perşembesinde git. Katiyen hilafım yok. Ve ben buraya geldim Ramazan'ın ilk perşembesi akşamı hemen telefon geldi vefat etti diye derhal gelin. Aradan yedi gün geçmişti. Bu benim müşahedem olan bir husustur. Müşahedemle değerlendirdiğim bir husustur. ...daha maddi ceset içinde ruh vazifesini yaparken bir de kaşmanla akıbetini müşahede ediyor. Kendi cenazesini sıyrılıp dıştan müşahede ediyor, kendisini görüyor. İşte bu en âmi müminlerden, en has ve ruhi külliyi çok iyi kavramış büyük müminlere kadar herkes tarafından müşahede edilen bir husustur. O kadar çok misali vardır ki mesele inkar etmeye adeta mesa yoktur. Bir buradan bir oradan misal arz etmek suretiyle mücerret olmadığını göstermeye çalışıyorum. İbn Abbas ilmiyle hayatını geçirmiş nadide bir insandı. İbn Ömer radıyallahu an emsali olan İbn Abbas'a çok saygılıdır. Ve saygısını bir gün şöyle ifade eder. Nasıl saygılı olmayayım ki? Resul-i Ekrem'i gördüm, ağzına ağzının barını sürüyordu onun. Ağzını ağzına vermişti. Ve şöyle diyordu. Allahümme fakkihhu fil ilm ve allimhul hikmeteu kema kar. Allah'ım ilimde fakih kıl i̇bn Abbas'ı ve hikmeti öğret ona diyordu. Kur'an-ı Mucizül beyanın tefsirine aşina sahabe-i kiram arasında yedi tuğla sahibi bir insan haline gelir. Vefat ettiği dakikayı Hazreti Meymun şöyle anlatıyor. Başında bulunuyordum. Mezara koyacaktık. Bekide yatıyor o da. İbn-i Esir'in arz etmişimdir ifadesi tarih ve siyer yazarları arasında çok hoşuma gider. Bir kitap yazmış sahabinin hayatını anlatıyor. İsabe vardır. İstihabe vardır ama bu arada İbni Esir'in yazdığı bir kitap vardır. Ad müsemmaya uygun olursa, isim müsemmaya uygun olursa bu çok mana ifade eder. Bu kitabının adına üstül gabe koymuştur. Kitabına üstül gabe demiştir. Ormanın aslanları. Resul-i Ekrem'in ashabı radıyallahu anhüm belli olmayan bir mana ormanından... İnsanların içinde arzı didar eden arslanlardır. i̇bn Abbas bu arslanlardan bir tanesi. Ruhunu Allah'a teslim ettiği an bir başka arslan müşahedesini anlatıyor. Böyle bir dedüblamanın infisal etmiş bir ruhun adeta bir kuş gibi naşıyla cesedinin arasına girdiğini müşahede ettim diyor. Sahabi devrinde i̇bn Abbas'ın bir tilmizi, onun hayranı. Bu meseleyi anlatırken kimse buna itiraz etmiyor. Adeta nurani bir varlığın, nurani kılıfıyla i̇bn Abbas'ın kefen ve naşi arasına girdiğini müşahede ettim. Ve biz bu haliyle mezara indirdik. Tam mezara indirdiğimiz dakikada, öbür alemden gelen bir tilavet sesi, herkesin damarlarında kanını dondurdu, Herkes sükut kesildi o sesi dinliyordu. Ses şu idi, mezardan geliyordu. Ya ey tuhun nefsul mutmaine, irjeyi la Rabbi kiratiye mardiye, hadhuliyi fi ibadi ve hadhuliyi cenneti. Alam dona kalmıştı. Ey büyük ruh, yaşarken dahi mağdudunu ermiş, itminana ulaşmış, Ruhen huzur elde etmiş. Tam oturaklaşmış büyük ruh. Rabbine dön diyordu ona. O mezar koridorundan merciine dönecekti. Geldiği yere gidip ulaşacaktı. Melekiyet yönünü inkişaf ettirmiş bir insan olarak melekut alemine intikal ve ithal ediyordu. İrci'i ilâ rabbiki râdiyeten merdiyeh. Rabbin senden razı, sen ondan hoşnut Rabbine dön. Rahmet değişmiş görmeyeceksin. Daha doğrusu gazabı karşında bulmayacaksın. Rabbin hoşnut, sen hoşnut. İçin itminana ulaşmış, ümitli olarak Rabbine dön. فَدْخُلِي فِي اِبَاد۪ي وَدْخُلِي cenneti, Benim kullarım arasına gir. Kulum deyip de kalplerini sıvazladım. Kulum deyip de başlarını rahmetin sinesine koyduğum kullarımın arasına gir layıksın ve beraber cennete giriniz. Her Ramazanı şerifte iftar vaktinde size samimi gayri samimi birisi bu mukaddes ayetlerin mealini tilavet eder. İbn Abbas hibrul -ümme", mezara konduğu zaman Meymun'un ifadesi Tâbiîn ve sahabenin müşahadesi ve mesmûatı olarak, i̇bn Abbas'a âdeta hoş âmedidir. Hoş geldin demek. i̇bn Abbas, melekut âleminden hoş geldin, sözüyle istikbal ediliyor. cenab ı Hak dostlardan cüda, ve orada her şeyden mahrum, teccid-i mutlak havası içinde o hapse girdiğimiz zaman, rahmetini bize en eylesin, melaike ikramı kiramı dost ve yar eylesin. Onları bizden kaçıracak hareket ve davranışlarla yaşamadan bizleri mahsum ve mahfuz kılsın. Kendi müşahedemiz, ilim adamının müşahedesi, medyumun müşahedesi, tabiat perdesini didik didik yırtıyor. Eşya gördüğünüz maddeden ibaret değil şu âlemî şehadet, gayb alemi üzerine serilmiş tenteneli perdeden ibarettir. Hakikate aşina, hakaikul hakaika cehban olan herkes, kemal-i hassasiyet ve dikkatle bu perdeye baktığı zaman, berasında, yani tabiatın ve fiziğin ötesinde aradığı hakikatin berrak, duptur, yüzünü görecektir. İşte o aynı zamanda müminin, imanının rükünlerinden bir tanesidir. Bu mesele öyle bir meseledir ki, hem bizim aşır meselemize payanda, hem de melaike ve ruhanilere iman meselemize bir kaide, bir payanda mahiyetindedir. De dubleman veya insanın dublesi dedik. Selahiyetli kimseler, her insanın tıpkı bu bedeni gibi, bir bedeni misalisinden bahsederler. Parapsikoloji mütehassısı ve parapsikoloji cemiyeti başkanı New York'ta bu da aynen şöyle diyor. Diyor ki tıpkı şu maddi ceset gibi her insanın bir dublesi vardır. Bir ikinci varlık daha vardır insanın içinde yaşar. Bu adeta mai gibidir. Sair eksamda biz bunu elektrik akımı şeklinde görürüz. Mesela bir yaprağın resmini aldığımız zaman, onu gösteren ışık dalgalarıyla bir canlı yaprağın resmini aldığımız zaman, yaprak kadar bir yaprağın da onun kenarlarında göründüğünü müşahede ederiz. Mesela sizin parmağınızın resmini aldığımız zaman, parmağınızın çevresinde parmak gibi parmakları müşahede ederiz. Bu materyalist tarafından elektrik akımı olarak izah edilmeye çalışılabilir. Bu haddizatında bir metre kadar insanı çepeçevre saran ruhunun kılıfından ibaret insanın düblesidir. İnsan da ikinci bir varlık, bedeni misalisidir. Ve frenkçe bunu aynı zamanda perispiri deniyor. İkinci varlık. Indelhace insandan ayrılır bu. Daha doğrusu insan, ruhen terakki ettiği zaman, ruh infisali onun için rahat mevzulardan bir mevzu haline geldiği zaman, insan ayrılabilir. Ve yeri geldiği zaman da ittisal eder. Adeta insanın ağzından içeriye giren bir kuş gibi insanı ayakta tutar ve insan trans haline girip bu ruhi degajmanı gördüğü zamanda insandan ayrılır. Ve üniversitelerde artık bu meselelerin münakaşaları yapılıyor. Biz Zübdetül Hakayık gibi kitaplarımızda tasavvuf diliyle bu meseleye Vücudu Mevhibe-i Hakkani veya Vücudu Mevhibe-i Rabbani diyorduk. Onlar isterse dübleman desinler, isterse perispiri desinler. Vücudu Mevhibe-i Hakkani, Vücudu Mevhibe-i Rabbani diyoruz. Ehlullah'ın aptal kısmı buna masar olur. Onun için düble varlığıyla bir anda yirmi yerde görülebilir. Köylerinizde aslınıza kadar gelen menkibeler vardır. Havranın içinde Aziz Efendi isminde son Nakşi meşayihinden bir tanesi Havran'dayken aynı zamanda Edremit'te göründü. Soruşturduğunuz zaman size bu kabil çok şey naklederler.